Elbette billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala resulillah. Değerli müminler. yüce Rabbimiz Fatiha suresinde bizlere şöyle buyuruyor. Birinci ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım de. Bu biliyorsunuz ayet-i kerime Fatiha suresinin başında bir ayet-i kerimedir. Diğer surelerin başında ise sadece başlangıçtır. Bir ayet olarak sayılmamıştır. Bismillahirrahmanirrahim deki kasıt yüce Rabbimiz her işe başlar iken her güzel işe, günah olmayan işe, hayırlı işe çalışmaya veya adım attığımız her işe başlar iken tabii hayırlı olmak şartıyla, meşru olmak şartıyla, caiz olması şartıyla besmele ile başlamamızı burada bizlere tavsiye ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani ben bu işe başlıyorum ama bu işin başına yüce Rabbimi koyuyorum diyorsunuz. Diyoruz. Yani ben bu işi yaparken bu işe başlar iken Allah'a inanıyorum. Allah'ın razı olduğu şekilde bu işi yapmaya çalışacağım Allah'ın istediği şekilde yapacağım istemediği şekilde yapmayacağım diye söylüyoruz kendi kendimize söz veriyoruz aynı zamanda <gülüyor> bizi duyan insanlar besmele çektiğimizi gören insanlar da bizim bir mümin olduğumuzu anlıyor bize güveniyor Allah'ın adını andı, bu iş inşallah tamamdır diyor. Allah'ın adını andığı zaman içimize bir rahatlık gelir. Otobüse bindik, şoför kon tavurken Bismillahirrahmanirrahim derse, ah Allah'a şükür, güzel bir iş yaptı. Başlangıcına Allah'ı koydu, dolayısıyla Allah'ın izniyle bu işin sonu hayırlıdır diye içimize bir güven geliyor işte besmele Allah'ın adı Allah'ın adının anıldığı yerde büyük bir makama dayanıldığından dolayı bir güven var bir destek var en büyük makamdan kainatı yoktan var edenden bir yardım dileme olayı var bu yardımla beraber işe başladığımızda hem kendi nefsimize biraz güveniyoruz. Çünkü Allah'ı o işin başına koyduk. Hem etrafımızdaki insanlar, Müslümanlar bizlere güveniyorlar. Çünkü diyorlar ki şeytanı koymadı da Allah'ı işin başına koydu. Şeytanın şerrinden Allah'a sığındı ve o işin başına Allah'a koydu, dolayısıyla bu iş tamamdır. Bu iş Allah'ın gözetimindedir, denetimindedir, korumasındadır diye bir güven meydana gelir. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Besmele'siz başlayan her iş yarımdır der. Besmele ile başladığımız her iş tamamdır. Ama tabii ki bunu sadece dilimiz söylerse olmaz. Dil Söyleyecek kalp tasdik edecek Ben bu işin Başına Allah'ı koyuyorum Allah bu işin patronudur Emiridir Allah bu işin Yönetimindedir Allah bu işin Muaffık klanıdır Dediğimizde Bunu sadece dille söylüyorsak Bu Yanlış bir şey Kalp ile de bunu söylemek lazım Dilimizle söylediğimizi kalbimizle tasdik etmemiz lazım. Dolayısıyla diyoruz ki bir işin başına Allah'ı koyan bir insan asla ve kat'a Allah'ın razı olmayacağı bir şekilde davranmak durumunda olmaz. Allah'ın razı gelmeyeceği şeyleri söylemez, Allah'ın razı olmayacağı fiilleri, davranışları sergilemez... Allah'ın razı olmayacağı her türlü fiiliyetten, hareketten sakınır. Gerçek söylüyorsa. Ama bugün maalesef bakıyoruz. Ada yanlışa gidiyor. Yanlış yola gidiyor. Yanlış yola giderken yine Bismillah diyor. Bu yanlış. Bir günaha giderken, bir günah işlerken besme çekilmez. Mesela Sigara yakıyorsun. Besmele çekebilir misin? Hayır. Daha bunu benzer birçok örnekler var. Bunları sizlere bırakıyorum. O yüzden değerli müminler, işimizin başında Allah'ı andığımızda o işin başına Allah'ı getiriyoruz demektir. Allah'ın vaaz ettiği şekilde o işi yapacağımıza söz veriyoruz demektir. Ve aynı zamanda ya Rabbi ben bu işe başlıyorum senin gözetiminde, korumanda, muvaffakiyetinde. Sen beni muvaffak et ya Rabbi diye yalvarmak demektir. Allah'tan başarı, muvaffakiyet, muzafferiyet dilemek demektir değerli müminler. O yüzden asla besmeleyi dilimizden eksik etmemiz lazım. Bakınız camiye girerken, camiden çıkarken hep besmine var. Ne diyoruz camiye girerken? Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulillahirrahim. Allahümme ftehli ebaba rahmetik. Rabbı gfirli. Benzer dualar yapıyoruz. Diyoruz ki, Allah'ın adıyla giriyorum Allah'ın adıyla giriyorum mescide. Ardından diyoruz ki Allah'ım Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam et. Onun için her türlü hayır ver. Hem dünyada hem ahirette onu razı et. Onun için her türlü hayırı dile diyoruz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dinin bize ulaşması için Canla başla gayret sarf sarfetmiş bir elçidir. Bizim ona çok şey borcumuz var. Görevini hakkıyla yapmıştır derler. O yüzden adı anıldığında mutlaka sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalam gibi, sallallahu aleyhi ve sellem gibi onun için yapacak olduğumuz duaları ondan eksik etmeyelim kıskanmayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bak. Ağzımız alıştırdım. Peygamber ağzımızdan çıktığı andan itibaren sallallahu aleyhi ve sellem diyelim. Bu bizim görevimizdir. Bu Allah'ın emridir. Resulüne hürmeten Allah'ın emridir. Ya eyyuhel lezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimen. İnne Allah ve melâketevu yusallûne ale'l-nebi. Bilin ki Allah ve melekler peygambere salat ederler. Yani onun için her türlü hayrı, her türlü nimeti güzelliği isterler dilerler Allah'tan onun için her türlü bağışlanma her türlü rahmet, merhamet her türlü güzellik afiyet, sıhhat, huzur güven, mutluluk nimet cennet ne gidiyorsa, iyiliğe dair, nimete dair ne varsa hepsini ister. Allah Resulüne vermeyi ister. Melekleri de bunun verilmesi için dua ederler. Ey iman edenler! Ya eyyühellezine aminu! Ey iman edenler! Sallu aleyhi ve sellimu teslime! Siz de ona salatu selam edin. Aynı şeyleri sizde de dileyin. Çünkü o sizler için çok gayret sarf etti. Bunun karşılığı olarak sizlerde lütfen ona teşekkür adına onun için duada bulunun. Onun için güzellikler dileyin. Onun için hayır dileyin. Biri bir eylik yaptığında teşekkür ediyoruz. Elin kolun ağrımasın. Allah sana zeval vermesin. Allah efendim seni her türlü kazadan beladan korusun diye dua ediyoruz. Neden? Çünkü bize bir eylik yaptığın bu ilin karşılığı onun için bir dua. Onun için Allah'tan bir merhamet, bir yardım, bir Etirgeme Allah'tan istiyoruz onun için. O da memnun oluyor. Diyor ki: "Kardeşim dua yeter. Allah razı olsun. Ne güzel dua ettin." Der sevinir. Sana yapmış olduğu hizmeti bir daha yapmak ister fazlasıyla değil mi? Dua ederse. Etmezsen adam der ki: "O kadar yardım ettik. O kadar adam için uğraştık. Adam bir teşekkür etmedi. Bizim için Allah razı olsun bile demedi. neden kör adammış be." diyebilir. İşte insanlar arasından körlük böyle. Kaldı ki bize en büyük hizmeti sunan, bize İslam'ı Yüce Rabbimizden getirmek suretiyle anlatan, örnek hayatıyla İslam'ın nasıl yaşanması gerektiğini bize gösteren, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ismi anıldığında geri durabilir miyiz? Onun için dua etmeden durabilir miyiz? Sallallahu aleyhi ve sellem demeden durabilir miyiz? Duramayız değerli müminler bu bizim görevimizdir o yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı geçtiğinde mutlaka dilimizi alıştıralım bu teşekkür borcumuzu ifa edelim sallallahu aleyhi ve sellem demek zor değil aleyhisselam hiçbir şey diyemiyorsan aleyhisselam demek zor bir şey değil selam onun üzerine olsun demek esenlik onun üzerine olsun demek her türlü rahmet Bereket, mağfiret, ona olsun demek, onun için de olsun demek zor bir iş değil değerli bir günler. Ha Türkçesini bile yapsan olur yani. Arapçasını, illaki Arapçasını yapacaksın diye bir durum yok. Bilmiyorsan Türkçesin. Rabbim ona merhamet et, Rabbim ona selamet. Rabbim ona en büyük, en güzel nimetleri ver, tattır diye dua etmek Peygamberimiz için Türkçe bile olsa zor değil. Bir kadir şinaslık olarak bunu yapmamız lazım. Kadir kıymet bilme adına bunu yapmamız lazım değerli müminler. O yüzden e, camiden çıkarken de aynı duaları yapıyoruz. Bunlar aslında öğrensek iyi olacak. Camiye girerken, şimdi mesela şöyle bir levha yapsak. Camiye girerken Müslümanın demesi gereken zikir nedir? Peygamber ne söyledi? Bu Müslüman camiye girerken ne söylemeli? bir levha olarak caminin dışına efendim peygamberimiz camiye girerken şöyle diyordu. Peygamberimiz camiden çıkarken şöyle diyordu diye çıkarken giriş bu çıkış ka yani e, kapısının bir tarafına girerken de dış duvara bir böyle levha biri yaptırırsa bunu çok büyük sevap olacaktır ha. güzel biz de yardımcı oluruz. Güzel ettirecek onu. Yazacağız onu. Asacağız oraya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem camiye girerken şu duayı yapar. Kısa kısa. Uzak uzak bir şey değil yani. Onun Müslüman girerken çıkarken okuyacak öğrenecek. Ezberleyecek onu. Eve girerken çıkarken değerli müminler, dualar değil mi? Bunlar hep bilmemiz lazım. Müslümanın hayatı camide Müslümanlık değil. Müslümanın 24 saati Müslümanlıktır. Müslümanın hayatı gecesi, gündüzü, ikameti, yolculuğu, istirahatı, çalışması bunların hepsi bir İslam ahlakı üzerine yapılması gereken şeylerdir. Ve böyle yapıldığı takdirde bu insan istirahatında, uyumasında, yemesinde, içmesinde, hanımıyla birlikte olmasında kendisi ecir alacaktır. Ama niyet niyet çok önemlidir niyet çok önemlidir bir insan ya Rabbi ben harama gitmiyorum ben eşimle yetiniyorum ya Rabbi deyip de eşiyle birlikte olsa bu bir ecirdir, sevaptır yapmış olduğu iş bir ecir sevap kazanır. peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki ya Rasulullah bir insanın eşiyle birlikte olmasında niye sevap olsun? Bunu zevki için yapıyor bu adam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor helale gideceği yerde harama gitseydi kendisine bir günah var mıydı? E vardı ya Resulallah var. E tamam harama gitmedi helale geldi işte. Al sana sevap. Helale geldiği için onun için bir sevap vardır. Dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden niyetimiz daima Sağlıklı, sağlam İhlaslı olmalı değerli müminler Bu şekilde olursa Yapmış olduğumuz hayırlı işlerde Hatta hatta Normal günlük yaşamımızda Tabi ihtiyaçlarımızı bile giderirken Ecir almış oluruz Sevap almış oluruz Bir insan mesela dese ki Efendim ben akşam erken yatacağım Çünkü sabah namazına kalkmam lazım Camiye gitmem lazım Dese Dese Erkenden yatsa, saatini de ezan vaktinden biraz önceye kursa, bu insan bu şekilde yattığından dolayı sabaha kadar ibadet yapmış gibi olur. Çünkü uykuyu bile ibadete vesile görüyor. Uykuyu bile diyor iyi uyuyayım ki sabah namazdan diş kalkayım diyor mesela. Bu ibadettir. Bir insan yerken dese ki Allah'ım sağlıklı olayım, sıhhatlı olayım da ibadetlerimi iyi yapayım senin İslam'ın için, dinin için Kur'an'ın için koşturayım gerekirse insanlara iyilik için koşturayım gerekirse, sağlıklı olayım derse bu şekilde bu niyetle yediği zaman bu da ibadettir. Bir insan para kazanırken desek ya Rabbi para kazanayım bu parayı da etrafımda ihtiyaç sahibi insanlara vereyim, onların hayır duasını alayım. Nerede bir fakir var, nerede gözyaşlı var, nerede efendim ekmek parası bulamayanlar var onları bulayım da Onların bir acısına ben merhem olayım ilaç olayım İşte bu yüzden yarabbi para kazanmak ve Bu şekilde harcamak istiyorum dese O insan çalışma esnasında ibadettedir. Çünkü Niyeti güzel Niyetin sonunda ne var Allah rızası var Allah rızası için bu işi yapıyor Dolayısıyla değerli mümkünler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnnemel Ne diyor Efendim اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göredir diyor. وَاِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمَّا نَوَا Ancak ve ancak insan bir iş yaptığında niyeti neyse onun için o vardır diyor. Niyeti neyse alacağı şey odur diyor. Niyeti salih ise niyeti Allah rızası ise alacağı sevaptır. Ama değilse oradan bir şey alamaz. Diyor. O yüzden niyetler değerli müminler. Çok önemlidir. Niyetler çok önemli. Niyetlerimizi daima güzel tutalım ki her işimiz ibadet olsun değerli kardeşler. İkinci ayet-i kerime Elhamdülillahi Rabbil alemin Bütün bilip bilmediğimiz alemleri yaratıp gözeten onları donatan onları derli bir sisteme göre çalıştıran onları zahir olmaktan koruyan onları kendileri için hangi ne, ne için yaratıldığı hisseler o görevler için tutan o görevleri ifa etmesi için onlara gerekli sistemi enerjiyi veren onları rızıklandıran o sistemi en ufak bir açık vermeden koruyan Allah'a aittir. Övgü, sena, teşekkür onun içindir. Övgülerin en güzeli o Allah içindir. Alemleri yaratan, rızıklandıran içindir. Olmalıdır da bütün alemleri yarattıysa bizi yoktan var ettiyse, rızıklandırdıysa, yaşatan oysa ki odur, elbette teşekküre layıktır. Elbette övgüye layıktır. Elbette gidip de ona buna teşekkür etmeyeceğiz. Allah'a teşekkür edeceğiz. Küfrün nimme diye bir şey var. Nimetin küfrü. Nimetin küfrü nedir? Allah yaratır, rızıklandırır. Fakat insan gider başkasına teşekkür eder. Mesela şimdi memuruz maaş alıyoruz. Dese ki bir memur Beni devlet rızıklandırdı. Şirke girmiş olur. Neden? Çünkü rızkı veren Allah'tır. Devlet bir vesiledir, sebeptir. Sebeptir. Bu şekilde. Yani. Bir patron dese ki ben 30 bin kişi çalıştırıyorum bunlara rızık veriyorum. Bu şirke girmiş olur. Ne demesi lazım? Ben bu kadar insanı burada çalıştırıyorum. Bunların rızık kazanmasına vesile oluyorum diyecek. Ben veriyorum demeyecek. Ben veriyorum derse en büyük şirke girmiş olur. Öyle şey olur Sen kim oluyorsun rızık veriyorsun ya? Rızık veren Allah'tır. razık Allah rızık verir. O yüzden rızkı veren Allah yaşatan Allah yaratan Allah Vefat ettiren, öldüren Allah. Tekrar hesaba çekecek olan Allah. cennet yaratan olan, yaratmış olan Allah. Cehennem yaratmış olan Allah. E tamam. Elbette biz o Allah'ı anacağız. Elbette ona hamdü senalar edeceğiz. Elbette övgülerin, şükürlerin, hamdların en güzelini ona has kılacağız. Eğer yapmaz isek, eğer Allah'a teşekkürü unutur isek, Allah'a övgüyü unutursak o zaman nankör kullardan olmuş oluruz değerli müminler. Nankör olmuş oluruz. allah Teala bir hadiste yani e, Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde allah Teala'nın şöyle söylediğini söylüyor. Diyor ki ben şu insanla da şaşıyorum diyor. Onları ben yaratıyorum. Gidiyorlar başkasına kulluk yapıyorlar. Gidiyor puta tapıyor mesela. Zannediyor ki put onu yaratmış, onu rızıklandırmış, ona. Şunu yapmış, bunu yapmış. Zannediyor put. Var dünyada bak. Puta tapanlar yok mu? Hinduslar, ineğe tapanlar, Budistler, efendim, daha birçok yerde, efendim, zerdüşler, mecusiler, ateşe tapanlar. Bunlar hep putçu. Allah yaratıyor, gidiyor, Zann ediyor ki onun var eden bir ateştir. Mecusi diyor alev. Alevden, alev beni yarattı. Alev bana rızıklandırdı. Alev beni kontrol ediyor, yönetiyor vesaire. Hindistan'da yine aynı şekilde. Daha başka yerlerde putta tapanlar. Peygamberimiz Allah'ın şöyle dediğini söylüyor. Ben yarattığım halde başkasına kul oldukları zaman şaşırıyoruz bu insanlara diyor. Ben onları onları rızıklandırdığım halde gidip Rızıklarını başka yerlere bağlayan o insanlara şaşıyorum diyor. Başka yerlerden rızıklandıklarını söyleyenlere şaşıyorum diyor. Ben onları rızıklandırdığım hale teşekkürü hazallahu cenni cenni cenni hamdı başkalarına has kılanlara şaşıyor. Değerli müminler Hamdolsun Müslümanız. Rabbimizi tanıyoruz. Bu konuda gevşeklik niye gösterelim ki? Biz yaratan da Allah, rızıklandıran da Allah. Öyleyse hamd onadır, övgü onadır, şükür onadır. Teşekkür onadır. Bunu yapmak çok zor değil. Yapmadığınız zaman yüce Rabbimiz ağlanıyor, darılıyor kızıyor. Yapmayın böyle diyor. Bilin diyor. Allahu Teala niye yarattı ki bizi? Biz onun mülküne bir şey mi kattık? Hiçbir şey katamadık. allah Teala o zaman bizi niye yarattı? Neden? allah Teala bizi kendisini bilelim, onu zikredelim, onu analım, ona teşekkür edelim, ona hamd edelim, onu hamdüsenalar ile övelim, yüceltelim tesbih edelim onu. Her türlü noksanlıklardan tenzih edelim onu. Her türlü güzel, muttasıf, kâmil sıfatlarla onu muttasıf kılalım diye yarattı. Budur ya. Ama insanoğlu bugün gayesi unutmuş. Neden yaratıldığını unutmuş. Zannediyor ki çevrede yaşayan sıradan bir hayvan gibi geldi dünyaya gidecek. Bu hayvanlar bizim için yaratıldı. Bizim dışımızda bütün varlıklar insana hizmet için yaratılmıştır. İnsanoğlu ona bakarak onu örnek alamaz. Hayvana bakarak hayvan gibi yaşamayı örnek alamaz mesela. Hayvan nasıl yaşıyor? Hayvan boğazı için yaşar. Bir de kasığı için yaşar. Başka bir şey için yaşamaz. Ama bir insan da kendi hayatını hayvan hayatına benzetirse yani sadece midesi için sadece şehveti için yaşamış olursa ki bugün çok örnekleri var hayvanlaşmış olur yani bize bir nimet olarak yaratılmış ve düşük yaratılmış bir mahluka seviyesini indirmiş olur halbuki o senin için yaratılan bir mahluk sana bir nimet sen o nimetin seviyesine nasıl inersin o senin için bir lokma o senin kullanacağın boğazlayabileceğin etini yiyebileceğin bir hayvan Allah onu senin için yaratmış sen hayatını onun gibi yapamazsın onun görevi var ödevi var Yaratılma gayesi var. Senin için yaratıldı. Sen ona benzeyemezsin. Sen hayatın mutfak ile DC arasında geçemez. Sadece yemek içmek için, giyinmek için, zevk sefa için, gezip dolmak için yaratıldın. Asla düşünemezsin. Asla. Böyle bir şey olabilir mi? Dağdaki hayvan bulduğu şeyi yer. Oralarda efendim otların içerisinde oynar zıplar eş bulursa onunla beraber olur onun için hayat budur ama insan böyle değil insan eşref-i mahlukat ne demek mahlukatın eşrefisi biz insanı en güzel şekilde yarattık en güzel en güzel şekilde en güzel makamlara layık gördük en güzel şekilde yarattık. En güzel makamları kendisine verdik. En güzel kıymetleri kendisine tevli ettik. Kendisini değerli kıldık. Kendisini kıymetli kıldık. Öyle kıymetli kıldık ki insanı yarattım diye Allahu Teala insanı yarattı diye bütün alemi, bütün bu varlıkları, bütün bu mahlukatı yaratıyor. İnsan için yaratıyor ya böyle bir şey. Şu dünyayı, gezegenleri, yıldızları, ayı, güneşi senin için yaratıyor. Ne kadar değerlisin. E bu kadar değerli olan bir mahluk, bu kadar değerli olan bir varlık değerini unutabilir mi? Kendisini hayvani seviyeye indirebilir mi? Nereden geldiğini unutabilir mi? Nereye gideceğini unutabilir mi? Bir hayvan gibi hesapsız, sorumsuz bir şekilde mutlak bir hürriyet içerisinde yaşayabileceğini düşünebilir mi? Ne oluyor şimdi mesela? diyorlar ki mutlak hürriyet, mutlak hürriyet insanlar evet bu hayattan zevk alması için hür olması lazım karışmayın kardeşim, karışmayın kafasına göre yaşasın aklını geliyorsa onu yapsın olabilir mi böyle bir şey ya bir insan aklına gelen şey yapabilir mi ben bunu yapmak istiyorum yapacağım diyebilir mi insanın yapacak olduğu şeyleri de yapmayacak olduğu şeyleri de yüce Rabbimiz tahdid etmiş, sınırlamıştır belirtmiştir İnsan oğlu mutlak hürriyet içerisinde değildir. İnsan oğlu mutlak hürriyet hürriyetini yaşamış olsa birçok insanın hakkına, hukukuna tecavüz etmiş olur. Canım böyle istiyor böyle. Canım açılmak, saçılmak istiyor bayan mesela. Canım açılmak, saçılmak istiyor. Vadım göstereceğim, bacağımı göstereceğim. Millet bakacak. o ne güzel bayan diyecek. Bunun için ya bu kadar hür değilsin. Allah buna sıhlet. Cennete girersen nasıl giyinirsen giyin. Orada ibadet yok. Sınır yok. Ama bu dünyada var. Hudutlar var. Bu dünyada sınırlar var. Allah'ın emirleri var. Bu dünyanın kendine has bir nizamı var. Bu nizama uymak durumundayız. Yahu şimdi 18 yaşında bir delikanlı değerli kardeşlerim televizyondan istediği filmi o kötü filmlere bakarsa dışarı çıktığı zaman efendim kumaş fakiri bayanları görürse bu, bu genç Allah'a ulaşabilir mi ya bakacak hep kafası böyle hayvani duygularla meşgul olacak camiye gidemeyecek boş şeylerle uğraşacak ama bu nizamlar olursa o genç yolunu bulur Şehvete bağımlı kalmaz. Ahlaksızlığın o kötü çukuruna düşmez. Ayağını kaydırmaz. O toplum o gençleri bir sigorta içerisinde yetiştirir. Sapa sağlam yetiştirir. Genç atasını camiye giderken görürse peşinden gelir. Genç atasını erkek olarak görürse erkek olur. Namuslu olarak görürse namuslu olur. Budur yani. Örnek alıyor çünkü. Değil mi? O yüzden iyi bir şekilde örnek de olmak lazım. Büyüklerin görevi en güzel örnekliği sunmak. Bu gençler bize emanet. Bakınız camiye geldik. Bu camimiz genç yönünden hani okullar açılmazdan önce çok iyiydi ama gençlerimiz a şimdi efendim işte top oynar, şu oynar, bu oynar gelmezler. Biz bunları diyeceğiz ki hadi evladım gidelim camiye. Hadi evladım öv, amca, baba benim dersim var. E oğlum iki saat, üç saat burada top koşturuyorsun da dersin yok da. Şimdi ha bu camide beşte dakika geleceğim bir namaz. Bu mu yani? Bu sebep mi? Değil. O yüzden değerli kardeşler namaza kalkacağız. Fakat bu söylemiş olduğumuz şeyler aslında hepimizin faydasınadır. Namaz, kılçık mesele değil. Biraz şöyle değerli müminler eksiklerimizi görmemiz lazım Allahu u Teala hani namaz kıldığımız için belki namazı bize sormayacak kulum aferin namazını kıldın diyecek ama başka görevlerde var hani namaza giderken yapmamız gereken görevler var evde mesela hanım bak ben namaza gidiyorum sen de ha çocukları da topla ha, burada bir namazını da kıl ha, ben namaza gidip geleceğim Siz de geldiğiniz zaman namazınızı kılmış olarak göreyim sizi ha. tembellik yapmayın ergen çocuğunuz var o evladım gel bakalım benimle Temiz yaşına ulaşmış çocuk var. 8-9 yaşında. Getirebiliyorsun cami. Evet. Getir. Hadi evladım. Sen de benimle beraber gel. Rabbinin huzuruna dur. Rabbini tanı evladım. Aa bak ölüm var. ha. Baban seni kurtaramaz. Kurtuluşun yolu camidedir. Allah'ı tanımaktadır. Onu bilmektedir evladım. Hadi gel. Örnek olmak lazım. Ha? Ya, namazımızı kıldık. Efendim. Kendimize dikkat ediyoruz. Bizi Allah cennete atar mı? Ya kardeşim atmak ister de haba, bu görevler de var. Bunları da yapmamız lazım ha. Yapmamız lazım. Bu çocuklara babalığı, amcalığı, büyüklüğü, abiliği iyi yapmamız lazım. Bunlar bizim boynumuzda mesuliyettir, görevdir değerli kardeşler. Bunları yapmadığın zaman hesabı var. Ne kadar konuşsan tabii değerli kardeşlerim bunlar tabii bitecek mesele değil. Ama neden bunları daha mı söylüyoruz? çünkü bu konuda çok büyük eksikliğimiz var Aa, bu cami şuradadır 400 tane konu şuradadır şurada kaç tane mahallede hane vardır şu cami değerli kardeşlerim öksüzdür birçok vakitlerde burada bir kişi iki kişi bulamazsınız o yüzden buraya da elimizden geldiği kadar buralarda olduğumuz zamanlar camimize geleceğiz Rabbimiz bizi görecek sevinecek mahallemize bereket verecek bolluk verecek afiyet verecek bu kullar iyi diyecek, beni anıyorlar, benden yardım istiyorlar, huzuruma geliyorlar. Bunlar her türlü iyiliğe layık. Dünyada bunlara eza, cefa, sıkıntı göstermeyeceğim, ahirette bunlara cenneti vereceğim diyecek. E bunu görmese demez. Görecek, görsün ki desin. Çok da zor değil ha, da olsun yani bunları yapabiliriz Allah'ın izniyle yani. Şu ömür veren Allah, şu nefesi veren Allah, şu gücü veren Allah, şu imkanları veren Allah, bizi var eden Allah, rızıklandıran Allah her şeyimiz Allah. Niye onun huzurunda durmayacağım da gideceğim tembel tembel film bakacağım, televizyon bakacağım, maç bakacağım. Efendim ne? Bunların neye faydası var? Ahirete faydası var mı? Hey. Ha şimdi şu saatte Sekerat-ı Mevte kurulan birçok insan var. Şu saatte. Diyorlar ki eyvah bomboş yaşamışız ya. Eyvah eyvah eyvah. Ama Şöyle biraz camiye namaza şuraya buraya gidenler parasından pasattuk edenler diyecek ki az çok da şunlar yapmışız ama bunlar da çok yetersiz. Ya bunları ben niye daha fazla yapamadım? Ey Allah'ım bu kadar az getirdim sana bunu bari kabul et. Bunların hürmetine beni affet ya Rabbi deyip böyle ufaktan bir, kendine bir sevinme noktası bulacaksın. Ama bunlar da yoksa o da yoksa bu da yoksa neyi bulacaksın? Neyi bulacaksın? Neyi bulacaksın? Allah neyi götüreceksin ya? Namaz yoksa, niyaz yoksa, örtü yoksa, kıbleyi bilmiyorsan, <gülüyor> ne oldu? Seker atın geldiği zaman, Allah'ım, eyvah, ben niçin yaratıldıydım, nettim ya, bomba şaşardım, geliyorum, eyvah eyvah, döndür beni geriye, Allah'ım, anlam secden kaldırmayacağım, söz veriyorum, ya dönüş yok. O yüzden iki iki dört eder gibi düşünelim. Bu kadar matematik düşünelim. Dünyaya geldik, dünyadan gideceğiz. Şüphe yok. Dünyaya geldik, dünyadan gideceğiz. Şüphe yok. Gelmiş olduğumuz bir yer var, gidecek olduğumuz yerde orası. Bunda da şüphe yok. Var eden var, yaratan var. Şüphe yok. Hesaba çekecek olan var. Şüphe yok. Cennet ve cehennem yaşamını bizim için var eden var. Şüphe yok. Yok. Yok şüphe. Değerli kardeşlerim Şüphe olmadığından Tamam kalkıyoruz Şüphe olmadığından Ona göre Tedbirimizi alacağız Ona göre yaşayacağız Ona göre Efendim amellerimizi Ayarlayacağız Allah cümlemizden razı olsun Allah e, her türlü hayırda bizleri muvaffak eylesin e, Vaktinizi biraz almış olduk Efendim hakkınızı da helal edin ama bu konular birbirini açıyor ve biraz uzamış oluyor tabii ki. O yüzden e, haklarınızı her helal edin. rabbil alemin. El fatiha